<gülüyor> Hoş geldiniz kardeşler. Ee, geçen hafta değil ondan önceki hafta dilimizin döndüğünce e, tevhide bir giriş yaptık. Rububiyet tevhidini e, biraz anlatmaya çalıştık. İnşallah e, bugün de konumuz uluhiyet tevhidi. E, bugün uluhiyet tevhidinin inşallah iki bölümünden birisini anlatacağım. E, bundan önce gelmeyen kardeşler için ve Ee, önceki dersin tekrarı babından kısaca tevhid ve rububihi tevhidiyle alakalı e, bölüme biraz değinmek istiyorum ee, tevhid e, lugat'ta wahe e, de yuwahe du tevhid yani wahe'den geliyor masdar e, olarak Allah Azze ve Celle'yi yani birlemek e, anlamında ıslah'ta da Allah ıslah'ta ise Allah Azze ve Celle'yi Ee, rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim ve sıfatlarında e, birlemek. Birinci derste e, bahsettiğimiz üzere rububiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'yi e, rububiyetinde birlemekti. Rububiyette birlemek Allah Azze ve Celle'yi yaratmada, rızık vermede, öldürüp diriltmede, yağmur indirmede, yani kısacası e, Bütün fiillerinde Allah Azze ve Celle ne yapıyorsa bütün fiillerinde çünkü o müdebbürül emr yani e, her türlü tasarruf kendi e, elinde bulunan Allah Azze ve Celle'yi ne yapmak? Fiillerinde birlemek. Bununla alakalı e, şöyle söylemiştik. Rububiyet tevhidinde çok az bir kısım insanların sıkıntısının olduğunu e, çoğunlukla herkesin yaratıcı olarak, rızık verici olarak gökten yağmur indiren, mesela ayetlerde geldiği gibi, onlara yani gökten size kim yağmur indiriyor denildiğinde Allah derler diyor. Ee, bu şekilde e, yaratanın kim olduğu sorulunda yine Allah derler diyor. Peki o halde niçin Allah'a ortak koşuyorsunuz diye ayetlerde e, Allah Azze ve Celle'ye e, rububiyetini vurgulayan yerler geçmişti. Bunları geçmiştik. E, şimdi e, Allah izin verirse bugünkü konumuz e, uluhiyet temidi. Ee, konuya inşallah şu şekilde e, giriş yapalım. Uluhiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemek. Nasıl? Rubbiye tevhidi nasıl ki Allah'ı fiillerinde birlemekse, uluhiyet tevhidi de kulun kendi fiillerinde yani ibadetlerinde e, gerek bedeni, gerek mali, gerek yani e, nasıl ibadet varsa bütün ibadet şekillerinde kulun ne yapması Allah Azze ve Celle'yi birlemesi. Ulufiyet tevhidi, e, insanlara izafe edildiğinde ibadet tevhidi, e, Allah Azze ve Celle'ye e, yani, izafe edildiğinde ise işte, kasıt tevhidi, irade ve talep tevhidi, amel tevhidi gibi e, tabirler e, kullanılır. Bu tevhid ki, e, Allah Azze ve Celle'nin insanları yaratma sebebidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ve mâ halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ee, yine bununla alakalı olarak Nuh a.s. dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi Ve selleme kadar gelen bütün Resullerin ki Nuh a.s. kadar şirk vuku bulmamıştı. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah azze ve sellem bunu ayetlerde bize haber veriyor. Kuranda geldiği üzere insanlar diyor Nuh'a kadar tek bir ümmetti. Ondan sonra insanlar Allah Azze ve Celle'ye e, ortak koşmaya başlıyorlar. Salih insanları e, önce şeytan onlara resimlerini yaptırtaraktan, daha sonra onların putlarını ve iş daha ileri ki geliyor ve Nuh Aleyhisselam'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler tevhidi gerçekleştirmek için yani la ilaha illallahı gerçekleştirmek için gelmişlerdir. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَمَا we مِن قَبْلِكَ مِن Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Suresi 25. Ayet ve kadar Baki kalacak olan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Gelen eee davettir. Nedir? Eee la ilaha illallah. Allah Azze ve Celle Celalüh bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyuruyor. "Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula en i'budu'llaha ve ictenibut tagut." Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri Ve şeytandan yani tağuttan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Peygamberlerle, yani Nuh aleyhisselamdan sonra gelen peygamberlerle ümmetleri arasında yine tevhid ehliyle, şirk ehli ve e, muvahhidlerle, yani tevhid ehliyle bidat ehli arasındaki problemler buradan çıkmış. Kılıçlar kınından bu yüzden sıyrılmış birçok savaşlar olmuş ve mücadele yine bu zamana kadar böyle geldiği gibi tevhidle şirkehli arasındaki mücadele kıyamete kadar da bu şekilde ne yapacak? Ee, devam edecek. Uluhiyet tevhidi hem rububiyet tevhidini hem de isim ve sıfat tevhidini aynı zamanda içerisine almakta. Yine önceki dersten de hatırlayacağımız üzere rububiyet tevhidi bir insanın tevhidinin gerçekleşmesi için yeterli değildi. Rububiyet tevhidinde insan İnsanın yaratıcı, rızık verici, yağmur indirici, diriltici, öldürücü olarak Allah Azze ve Celle'yi tanıması, bilmesi, buna şehadet etmesi, uluhiyetinde onu birlemediği yahut isim ve sıfatlarında herhangi bir aşırılığa gitmeyip onu tatil etmediği yahut onun hükmünü iptal etmediği yahut onu herhangi bir yarattığına benzetmedi ya da onun sıfatlarını e, e, inkar etmeme pozisyonundan kurtulmadığı süreci Rububiyet tevhidinin kişiyi, tevhidini gerçekleşmesi noktasında yeterli olmadığını burada ikinci kez inşallah vurguluyoruz ki Allah Azze ve Cil'le e, Mekkeli müşriklerden bahsederken e, onlardan ki onlar e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, gelmeden önce de e, Benzer ibadetleri yapan ama tabi içerisinde şirk bulaşmış birçok ibadetleri yapan insanlardı. Onların hepsi ne yaptı? Allah Azze ve Celle e, onların boşa gittiğini buyuruyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yani eğer diyor sen de diyor şirk koşarsan diyor senin de diyor Ahmet'in ne yapar? E, boşa gider diyor. E, demek ki rubiyet tevhidi kişinin e, tevhidinin gerçekleşmesi için yeterli değil. E, Ulûhiyet tevhidi işte bu yaratıcı, rızık verici müdebbürül Emir olan her şeyin tasarrufunun kendi elinde olan Allah Azze ve Celle'nin yani bunların hepsini yapan e, yaratıcı e, ibadetlerde de birlenmeye layık olan tek varlık olan Allah Azze ve Celle'dir. Onu ne yapmamız gerekiyor? Zaten niçin düşünmüyorsunuz? Niçin o halde ortak koşuyorsunuz? Diye Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde e, işte onlara sorarsan işte e, kim yarattı? Gökten suyu indiren kimdir? diye sorduğunda Ondan sonra da onların niçin ortak koştuğunu Allah Azze ve Celle onlara ne yapıyor sorarak hatırlatıyor. Ee, bütün tevhid çeşitlerinde birilenmeye layık olan tek varlık olarak. <gülüyor> Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdiğinde e, kavimleri onlara şu bir, e, bir cevap hani şu, şu sorularla karşılığına çıkıyorlardı. Bizi Yani bütün ilahları tek bir ilah yapmamız için mi geldin diye ne yapıyorlardı? Gelen peygamberlere karşı çıkıyorlardı. Yine bununla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin müşriklerle alakalı Allah Azze ve Celle şu şekilde buyuruyor. Peygamber onlara onları tevhide çağırdığında Yani bize sadece Allah'a ibadet etmemiz için mi geldin? Araf suresinin 70. ayeti kerimesi. La ilahe illallah yani tevhid kelimesi bu uluhiyet tevhidine deralet eder. Tevhidin türlerinden olan bu tür hakkında biz bunu inşallah iki başlık e, altında inceleyeceğiz. E, birincisi la ilahe illallah'ın yani şehadet kelimesinin manası e, onun şartları ve onu bozan şeyler. İkincisi de ibadet kapsamı ki uluhiyet tevhidi ibadetle alakası alakalı e, bildiğimiz üzere inşallah bir dahaki derste de e, ve aleykümselam ve rahmetullahi ve aleykümselam. Bir dahaki derste de e, Allah izin verse e, ibadet, ibadetin tarifi, e, şartları gibi e, hususları inşallah e, birlikte işleyeceğiz. Birinci konu Allah'tan başka e, yani bu e, bu konu Allah'tan başka e, ilah olmadığına şahadet etmek. Burada e, iki tane maksat var arkadaşlar. Birincisi la ilahe derken nefi var. Burada kişinin Ee, la ilahe derken Allah Azze ve Celle'den başka e, her şeyi ne yapması gerekiyor? Nefretmesi gerekiyor. İlahlık olarak her şeyi nefretmesi gerekiyor. İlla derken de sadece tek mabut olan ibadet edilmeye en layık varlık olan Allah Azze ve Celle'ye ne yapması gerekiyor? İspat etmesi gerekiyor. Tabi La ilahe illallah'ın manasına geldiğimizde bunun manası Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Ve ondan başka kendisine ibadet edilen her şeyden ne yapmak? Uzaklaşmak. Tabi bu sözde e, gerçekleşecek olan bir hadise değil ki. E, Vehbi ibn-i soruluyor. Kendisine işte La ilahe illallah diyen cennete girer. Yani hadisiyle alakalı sorulduğunda kendisi e, La ilahe illallah bir anahtardır. E, anahtarın da dişleri vardır diyor. İşte yani Kişiyi cennete sokacak olan şey bu dişlere ne yapmasıdır? Dikkat etmesidir. Bunları yerine getirmesidir. Sadece sözde bunu söylemesi. Belki kalbiyle buna inandığını da söylese bile bunu azalarıyla gerçekleştirmediği sürece onun buna bir faydası olmayacaktır. İlah kelimesi burada gelen ilah kelimesi arkadaşlar La ilahe illallah da gelen Allah Azze ve Celle'nin ismi ilah kelimesinden türemiştir. Başına Eliflam Gelerekten sadece Allah Azze ve Celle'ye mahsus özel e, isim olan ki bildiğimiz üzere e, hiçbir isim Allah Azze ve Celle'nin lafzul celale Allah ismi gibi diğer bir ismi de ne yapılmıyor? E, Çağrılmıyor. Mesela e, işte Rahman olan kim dediğinizde Allah Azze ve Celle işte Rahmandır Rahim'dir. E, Allah Azze ve Celle'nin bu ismi ki en güzel ismi diye de hadislerde e, net olarak geliyor zaten. Diğer isimlerine bu şekilde bir e, nispet yapılmıyor ve e, bu isim hiçbir şekilde bir beşer tarafından da yapılmıyor kullanılmıyor. Diğer isimlerde yani eliflam takısı olmadan da bu kullanılabiliyor. Ama eliflam takısı o, takılı bir şekilde kullanılır yani marife olmuş oluyor ki o da Allah Azze ve Celle'ye e, delalet ediyor. Birincisi e, nefi dedik. Allah Azze ve Celle'den başka her şeyin ilahlığını reddetmek. Buna la ilahe kelimesi e, delalet ediyor arkadaşlar. Bu Allah'tan başka ibadete hakkıyla layık olan hiçbir ilahın olmadığını delalet ediyor. İkincisi de ispat. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilahlığını ispat etmek. Buna ilallah kelimesi delalet eder. Allah Azze ve Celle'nin yalnız başına ibadete müstahak olduğuna, onun yaratan, rızık veren, her şeyin mülkünün elinde bulunduğu ve bütün işleri idare eden o olduğu için hak e, ilah, hak ibadet edilecek olan Uluhiyetteki tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'yi birlemek, kişinin e, bu dünyadan e, kabre tevhid ehli olarak gitmesini, e, orada emin bir şekilde Allah'ın izniyle e, berzah hayatını geçirmesini, yine oradan e, selametle e, kıyamet gününe haşredilerek, e, kıyamet gününe diriltilerek getirilip orada Ee, yani kısacası dünyadan Allah Azze ve Celle'nin katında hesap görülüp e, inşallah cennete gidinceye kadar kişi ne yapacak selamet tutacak olan söz bu. Gerekleri yerine getirildiğinde. Ama gerekleri yerine getirilmezse bu dünyada başlayan bir bedbahtlık e, kabirde ve kabirden sonra da ne yapacak? Öbür tarafta şiddetli bir şekilde devam edecek ki ne yapılan amellerin herhangi bir faydası olacak e, ne de kişi onu kurtaracak herhangi bir şey olacak. İkinci maksatsa e, birinci maksat dedik onun manası e, nefi ve ispat olarak bunu e, anlattık. İkincisi ise şartları ve onu bozan şeyler. Bunun e, faziletlerinden ve e, faydalarından bir tanesi hepimizin e, bildiği üzere kişinin Müslümanlığına onun tevhid ehli olduğuna, ondan sonra onun Müslümanların içerisinde barınmasına, onun kanının, malının, ırzının her türlü haklarının korunmasına bununla hükmedidir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inşallah birazdan gelecek olan hadiste onların mallarını, canlarını ve ırzlarını ne yaparlar diyor? La ilahe illallahla benden ne yaparlar? Korular. Ancak diyor eğer bu haklı olursa yani onun canını almasını gerektiren başka bir durum yahut uygulanması gereken başka bir hüküm olursa diyor bu müstesnadır diyor. İnşallah bu e, ileride gelecek. Yine kişinin e, kılmış olduğu namaz, yapmış olduğu ibadetlerin hepsi eğer Allah Azze ve Celle'yi birlemiyorsa ona tevhidin cüzlerinden herhangi birinde Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyorsa yine bu kılmış olduğu namazların, yapmış olduğu ibadetlerin de hiçbir faydası e, olmayacaktır. <gülüyor> Yine hepimizin malumu üzere e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle omuz omuza saf tuttukları hatta bir takım savaşlara katıldıkları halde, e, birçok şeye şahit oldukları halde, dilleriyle söyleyip, e, azalarıyla da Müslümanların arasında her türlü şey yaptıkları halde e, Medineli münafıklar yani adları üstünde münafıklar, yapmış oldukları amellerin onlara hiçbir faydasını yok. Müşriklerden bile daha alt tabakada, cehennemin en alt E, tabakasında barınacak olan insanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususla alakalı olarak yani insanların la ilahe illallahla mallarının ve canların hızlarının korunması ile alakalı olarak bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyuruyor. اُمِرْتُ اَنْ يُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّ illallah. فَاِذَا قَالُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللّٰهِ عَسَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِل İnsanlarla La İlahe İllallah deyince kadar savaşmakla emrolundum. La İlahe İllallah dediklerinde benden kanlarını ve mallarını korurlar. Ancak onun hakkıyla olması müstesna. Hesapları ise Allah Azze ve Celle'ye aittir. Onun şartlarını yerine getirmek ve onu bozan şeylerden uzak durmak da bu tevhid kelimesinin haklarına dahildir. şartlardan hani bahsettiğimiz şartlardan inşallah şimdi bahsedeceğiz. Bunlar yedi tane arkadaşlar. Birincisi bunun delalet ettiği anlamı bilmek. Bu da ibadette Allah Teala'dan başka hak sahibi kimsenin olmadığını bilmek gerekir. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de faalem ennehu la ilaha illa Allah buyuruyor. Muhammed Suresi'nin 19. ayetinin gelmesinde. Şunu iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İkinci şart şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde yakin yani kesin inanç. Bu kelimenin delalet ettiği mana olan Allah'tan başka ibadete layık kimse olmadığına kesin bir iman ile iman etmek zorunludur. İman, zan ve tereddüt ile değil ancak kesin bir bilgi ile yeterli olur. Allah Azze ve Celle bununla alakalı olarak şu şekilde buyurmuştur. Asıl müminler Allah'a ve Resulüne inanıp hiç şüphe etmeyenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenlerdir. İşte imanlarında sadık olanlar bunlardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla alakalı bahsedilirken onların ne bu taraftan ne de o taraftan olduklarından bu iki taraf arasında gidip geldiklerinden bahseder. Yani ne müminlere e, yar olurlar ne de diğerlerine işleri çıkarları nerede gelirse e, orada bulunurlar. Üçüncü şart reddetmeksizin kabul etmek. Yani kişi kalbiyle, diliyle bu kelimenin delalet ettiği her şeyi kabul etmek ve onun hak ve doğru olduğuna iman etmek zorundadır. Zira Allah Azze ve Celle şu şekilde buyurmuştur. Zira onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı ve derlerdi ki biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Saffa suresi 35 ve 36. ayeti kerime. Yani kişinin gerek hüküm vermede gerekse diğer ibadet çeşitlerinde, yani dünyada e, hasıl olan her şeyde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi gerekiyor. Her şeyde onun hükmüne razı olması gerekiyor. Onlardan bir tanesini sadece e, hoşnutuzluk yaparak yahut onlarda birinden tereddüt ederek ya da bu olur mu tarzında bir şeye e, girdiğinde Allah korusun tevhidin cüzlerinden bir tanesini e, inkar edeceği için ona iman ettiği ya da e, birlediği diğer hususların herhangi bir faydası olmayacaktır. Zaten kişinin Tevhid ehli olması için tevhidin bütün cüzlerine iman etmesi gerekirken, tevhidin tevhid dairesinin dışarısına, İslam dairesinin dışına çıkması içinse bunlardan bir tanesiyle alay etmesi yahut bunlardan bir tanesini inkar etmesi yeterlidir. Dördüncü şart, terk olmaksızın boyun eğmek. Yani kişi bunu azalarıyla gerçekleştirmek zorundadır. Bu kelimenin delalet ettiği yalnızca Allah'a ibadeti gerçekleştirmelidir. Allah azze ve celle bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ve men yuslim vechuhu ilallahi ve huwa muhsinun faqad istemsaka bil'urvetil-vusqa. Kim itaatkar davranarak işini Allah'a bırakırsa en sağlam kulpa yapışmış olur. Lokman Suresi 22. ayet-i kerime. İtaatkar davranmak ifadesinin anlamı muvahit olarak boyun eğmektir. Kim bu kelimenin manasını bilerek söylerse ki İslam'ın şartları neyse Bunların hepsini, manasını bilerek ne yapması gerekiyor? Kişinin söylemesi, boyun eğmesi ve terk etmeksizin bunları yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle de yapılmasının emredildiği şeylerde, serbest bırakılmadığı şeylerde. Beşinci şart, yalansız doğrulur. Bu kelimeyi kalbinden doğrulukla söylemeli ve dilinden çıkan da kalbine uygun olmalıdır. Ki az önce münafıkların durumundan bahsetmiştik. Kişinin söylediği eğer... Ee, Kalbindekiyle aynı doğrultuda Değilse söylediği şeyin de ona Bir faydası yok ki Allah azze ve celle Kullarını imtihan edecek ki Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde buyuruyor <gülüyor> Elifle Ammim İnsanlar iman ettik demekle hiç denenmeden Hemen bırakılı vereceklerini mi zannediyorlar Halbuki biz kendilerinden Öncekileri de denemiştik Deneneceklerdir ki Allah Doğru söyleyenleri de bilecek Yalan söyleyenleri de bilecek Ankebit suresi 1'den 3'e kadar olan ayetler Altıncı şart, şirk bulundurmayan ihlas. Amellerin bütün şirk şaibelerinden uzak, salih niyet ile tasfiye edilmesi zorunludur. allah Teala şöyle buyurmuştur. فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَ لَهُ Dini Allah'a halis kılarak ona ibadet et. Yedinci şart, muhabbet. Müslümanın, Bu kelimeyi ve bu kelimenin delalet ettiği manayı ve bu kelimenin ehlini yani tevhid ehlini sevmesi gerekiyor. Hoşlanmadığı şeyler e, karşısındaki insanda olsa da onu sevmek zorundadır. Neden? Çünkü e, tevhidin hatırı var. Yani tevhidin bize yapmamızı emrettiği, bizden istediği bir şey var. Müslümanın tevhid ehline sevgi duyması yine aynı şekilde Ee, tevhid evli dışında Allah Azze ve Celle'nin buğz etmesini emrettiği kişilere ya da ne varsa artık, kişiler dışında ne varsa onların hepsini de buğz etmesi ve asla sevgi duymaması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı olarak Allah Azze ve Celle şu şekilde buyurmakta. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَٓاً يُحِبُّونَهُمْ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'tan başkalarını ne yaparlar? Allah'ı severler gibi severler. <gülüyor> müminlerin, iman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise daha kuvvetlidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ancak müminleri sevdiği, yine müşrik, akrabaları dahi olsa müşriklere karşı sevgi beslemedikleri, onlar için mağfiret dilemeyecekleri gibi hususlar da Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Yani bu bizim kendi keyfimize Kendi nefsi şeyimize bırakılmamış. La ilahe illallah denildiği halde onun delalet ettiği mana ve yalnız Allah'a ibadet edip ona ortak koşmamaya buz eden kimse Müslüman değildir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bu onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmamaları sebebiyledir. Allah da onların amellerini iptal etmiştir. Muhammed Suresi 9. Ayet-i Kerime La ilahe illallah'ı bozan şeylere, İslam'ı bozan şeyler, tevhidi bozan şeyler de adı verilmiştir. <gülüyor> tevhidi bozan şeyler e, üç ana başlık altında e, geçiyor. Bunları inşallah isim ve sıfat tevhidini e, anlatmaya çalıştıktan sonra e, yine onları da anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlardan tevhidi bozan şeylerden bir tanesi büyük şirk. Bunun çeşitleri e, çoktur. İkincisi yine büyük küfür ve üçüncüsü de itikadi nifak. Ve wil afgeven een handel in de laag heb. Ik heb het niet